3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ashab tabi'ine, tabi'in tebe-i tabi'ine dini öğrettikleri zaman şeriatin her üç tarafını öğretirlerdi. Yani imanın bedende tabu olunması, bedendeki amelin kalpte suretlenmesi ve murakabeyi. Müslim ve Buhari'nin tahriş ettikleri Numan bin Beşir'den gelen bir hadiste, رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى Ala ve inna hima Allahı maharimuhu. Ala ve inna fi'l-cesedi mudghatan. Iza salihat salaha'l-cesedu kulluhu ve iza fesadet fesada'l-cesedu kulluhu. Ala ve hiye'l-kalbu. Gerçekte helal besbellidir. Gerçekte haram besbellidir. Aralarında bir cihetle harama, bir cihetle helale hüküm olarak benzeyen işler vardır. İnsanlardan birçoğu onları bilmezler.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 Çünkü ferde nazaran beden, topluma nazaran riayet, hükümdara nazaran koruma, esnafa nazaran ticaret vazifelerine hususi ve umumi olarak işaret edilmiştir. Özellikle bütün bunlarda amellerin hepsi kalbe bağlanmıştır. Ayrıca bu hadisi şerifte tasvir, istiare, teşbih vardır. Herkesce malumdur ki insanın sol memesinin dört parmak aşağısında, Yüzü arkaya dönük, kozalak şeklinde bir parça et vardır. Bu parça etle beden idare edilir. İrtişaftan ve İbn-i Sina'nın Şifa adlı eserinden anladığım kadarıyla bu kalbin üç vazifesi vardır. a. Sinir sistemi vasıtasıyla dimağı ve sırt uyluklarını idare eder. b. Pompalama vasıtasıyla kanı bedenin en uç ince damarlarına ulaştırır. C. Dahili olarak kendine mahsus hareket eder. Kalbin ayrıca elektrik akımıyla çalışma sistemi vardır ki izahında ben aciz kalıyorum. Şu kadar ki idrak ettim. Bu çalışmaların hepsi yüreğe aittir. Bu yürek hayvanlarda da vardır. Konumuz bu değil. Ruh ile bu yürek arasında vasıta olan enerjinin ötesindeki kalbi insanidir. Ruh ise onun ötesi. Bunun için hadisi şerifte kalbe, siyah ve sibahın geriye olan sıhhat ve hastalık isnat edilmedi de, salah ve fesat isnat edildi. Salah ve fesat maddi olaylara değil manevi olaylara isnat edilir. İşte en çok buna önem vermek lazımdır.